Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uyuh ye el inna Ey Resul, de ki bana vah olundu. Şu şüphesiz ki cinlerden bir topluluk ben Kur'an okurken dinlemiş de, doğrusu biz harkulade güzel bir Kur'an dinledik demişler. <gülüyor> Ve demişler ki, o Kur'an doğru yola götürüyor. Artık biz de ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Ve şu muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Şu da şüphesiz ki bizim sefih olanımız iblis Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş halbuki biz İnsanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. <gülüyor> Şu da gerçek ki insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığmıyorlardı. Böylece, onların azgınlıklarını arttırdılar. <gülüyor> Hakikaten onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltmeyeceğini zannetmişlerdi. Ve وَوَجَدْنَا حَرَسًا Doğrusu biz melaikeleri dinlemek için göğe dokunduk. Orayı yokladık da onu artık kuvvetli bekçiler ve alevli yıldızlarla doldurulmuş bulduk. وَاَنَّا <gülüyor> مِنْهَا Halbuki şüphesiz biz peygamberin gönderilmesinden önce ondan oturulacak yerlerde semavat ehlini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi kim dinlemeye kalksa karşısında kendisini helak etmek üzere gözetleyen bir alev buluyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten biz bilmiyoruz. Bununla yeryüzünde bulunan kimselere bir kötülük mü yapılmak istenildi? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi diledi? Ve <gülüyor> ve Doğrusu biz ise bizden salih olanlar da vardır ve bizden bundan aşağı olanlar böyle salih olmayanlar da vardır. Farklı farklı yollarda gider olmuşuz. Ve <gülüyor> Artık şüphesiz ki biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı, hem kaçmakla da onu asla aciz bırakamayacağımızı, ondan kurtulamayacağımızı sezdik. iyice anladık. Ve ennâ lemmâ ve gerçekten biz o hidayeti Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. O halde kim Rabbisine iman ederse artık ne alacağı sevapta bir noksanlıktan ne de bir haksızlığa uğramaktan korkar. Ve müslimûne ve esleme Doğrusu biz ki bizden Müslüman olanlar da var ve içimizden hak yoldan sapanlar da var. Fakat kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. <gülüyor> hak yoldan sapanlara gelince Artık onlar cehenneme odun olmuşlardır. Ey Resul, eğer o kafirler o yolda İslam yolunda dostor gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik, rızıklarını bollaştırırdık. Ta ki onları o bolluk içinde imtihan edelim. Artık kim Rabbisinin zikrinden Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi de onu çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. O halde oralarda Allah ile beraber hiç kimseye ibadet etmeyin. Şu da muhakkak ki Allah'ın kulu o peygamber ona ibadet etmek üzere namaza kalkınca okuduğu Kur'an'ı dinlemekte olan cinler Nerede ise onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi öyle üşüştüler. rabbi ve la bihi Ey Resul beki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ki ben, kendi başıma, sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sahip olabilirim. De ki, doğrusu ben ki, eğer ona isyan edersem, Beni Allah'ın azabından hiç kimse asla kurtaramaz. Ve ondan başka sığınacak bir kimseyi asla bulamam. İlla min minallahi ve nisalatih ve men yağsillâhe ve resûlehu fe inne lehu nâr <gülüyor> ve men yağsillâhe ve resûlehu Benim yapabileceğim ancak Allah'tan ve Onun gönderdiklerinden bir tebliğidir. O halde kim Allah'a ve Resul'üne isyan ederse, artık şüphesiz ki Ona cehennem ateşi vardır ve onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. <gülüyor> Nihayet tehdit olunup durdukları cehennem azabını gördükleri zaman artık kimin yardımcı bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. Kul inna em rabbi Ey Resul deki. Tehdit oluna geldiğiniz o azap, bilmiyorum, yakın mıdır? Yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi tayin eder? <gülüyor> Bütün gaybı hakkıyla bilen O'dur. Hem gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. İlla fe innehu min ancak peygamberlerinden razı olduğu kimseler müstesnadır. Çünkü o Allah, o peygamberlerin önünden ve arkasından gözetleyici melekler gönderir. Ta ki o peygamberlerin Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın çünkü Allah onların yanında bulunan her şeyi ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir kaydetmiştir